sürekli akan hayır çeşmesinden veya bir caminin suyundan kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda o suyu kullanmamız caiz olur mu hocam? Şimdi camiyi ele alalım. Cami nedir? Aslında bir vakfiyedir. Çeşmesiyle, diğer müştemilatıyla vakfedilmiş bir müessesedir. Camiden istifade edeceğiniz şekil, yöntem, Bellidir. Mescitte namaz kılarsınız, Kur'an okunur, zikredilir vesaire. Peki e, camiye gelen insanların abdest almasına yönelik şadırvan yapılır. O, o ne için kullanılır? Abdest alınması için kullanması gerekir. Yahut e, bir zorunluk hali olmuş, susamış insanlar e, oradan istifade ederler. Yani su içerler vesaire. Ancak yanlarına büyük bir bidon alıp onu doldurmak vesaire, bu istismar kısmına girer. E çünkü o şadırvanın yapılış amacı bellidir. Yani Müslümanlar abdestlerini alsınlar, yüzlerini yıkasınlar, e bir sıkıntı halinde de buranın suyundan istifade etsinler diye yapılmıştır. Ama şu olabilir, mesela mahallenizde hiç su akmıyor 1-2 gün sadece şadırvanda varsa zaruret miktarı oradan alınır e, ve mümkün saldığınız o meblağ ne kadar tutuyorsa suyun bedeli onu da camiye yahut başka bir hayra vermeniz gerekir. O halde e, hayır çeşmelerinin amacı dışında kullanılması caiz olmaz. E, eskiden mesela köylerde çeşmeler vardı, devamlı akıyordu onlar. Ee, i̇nsanlar orada banyo yapıyorlar, bulaşık yıkıyorlar, abdest alıyorlar. Aklınıza gelebilecek her şey, hayvanlarını orada suluyorlardı mesela. Bu genel amaçla yapılmış bir çeşmeydi. Buradan her türlü kullanmanızda bir sakınca yok, zira o su zaten boş akıyor. Ee, müsaitse e, o sudan istifade edebilirsiniz. Ancak çeşme yapılmış, musluğu var. Belli ki kullanılması sınırlı olan bir çeşme bu. Dolayısıyla siz devamlı akan bir çeşme gibi musluklu olanı kullanmanız mümkün değil ve caiz değil. O halde bu konularda dikkat edeceğimiz şey yapılan bu hayır çeşmesinin hangi amaçla yapıldığını bilmek ve o amacına uygun kullanmaktır. Yoksa efendim devamlı evinize suyu oradan taşımanız, oradan su alıp araba yıkamanız benzeri şeyler bunlar caiz olmayan hususlardır. Müslüman kardeşlerimizin bunlara dikkat etmesi gerekiyor.